أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ve ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ve سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن ve إله Emma ba'd feinna istaqal hadithu kitabullah ve hayral hadihi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhdesatuha ve kullu muhdesatin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin finnar. <gülüyor> Tesirlerimizde Enfal suresindeyiz. Enfal suresi Medine'de inmiştir, 75 ayettir. Habtun selam. İbn Abbas radiyallahu anhu Buhari rivayet hadiste Enfal Suresi Bedir Savaşı'nda veya Bedir Savaşı hakkında nazil oldu demiştir. Birinci ayet Sana ganimetler hakkında soruyorlar de ki ganimetler yalnız Allah'a ve Resulüne aittir. O halde Allah'tan sakının da birbirinizle aranızı düzeltin. Eğer müminler iseniz Allah'a ve Resulüne de Allah'a da Resulüne de itaat edin. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki Bedir Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Birini öldüren kişiye ganimetten şu ve şu vardır, birini esir eden kişiye de şöyle şöyle vardır buyurdu. Savaş sırasında ihtiyarlar sancağın yanında kalırken bu sözü duyan gençler müşriklere öldürmeye ve ganimet elde etmeye koştular. Sonrasında ihtiyar olanlar gençlere elde ettiklerinize bizi de ortak edin. Zira biz sizin arkanızı kolladık ve hezimete uğramanız durumunda bize sığınacaktınız dediler. Bu konuda çekişip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e başvurduklarında bu ayet mazulu oldu. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ganimeti onların aralarında eşit bir şekilde paylaştırdı. Bunu Ebu Davud, Nesai, Sünev-i Kübra'da, Taberi, i̇bn Münzir, İbn-i İbban, Hakim ve Beyhaki, delal Nübüvve'de rivayet etmişlerdir. i̇bn Abbas radıyallahu diğer rivayette, Enfal'den kasıt ganimetlerdir. Önceleri elde edilen ganimetin tümü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tasarrufundaydı. Ganimet elde edildiği zaman bir iğne veya bir iplik dahi olsa kimse kendi için bir şey alamazdı. da hırsız ve hain sayılırdı. Müslümanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ganimetten kendilerine bir şeyler vermesini istediklerinde bu ayet nazil oldu. Allah Teala ganimeti Resulüne has kıldığını ve kimsenin onda bir hakkı olmadığını bildirdi. Daha sonra Enfal 41. ayeti nazil oldu. Bu ayetle ganimetin beşte biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yakınlarının, yetimlerin, düşkünlerin ve Allah yolunda olanların hakkı olduğu belirlendi. Kalan beşte dörtlük kısım da biri atı, biri de kendisi için olacak şekilde süvariye iki ise yaya olanı da bir olarak Müslümanların arasında paylaştırılmaya başlandı. Said bin Ebî Vakkas radıyallahu anh'ten Bedir Savaşı'nda Kardeşim Umeyr öldürüldü. Ben de müşriklerden Said Bin El ası öldürdüm ve Zulku Teyfe deninden kılıcını aldım. Bu kılıçla birlikte Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'a e gittiğimde bana kılıcı götürüp ganimet mallarının içine koy buyurdu. Kılıcı ganimet mallarının içine koymaya giderken kardeşimin öldürülmesi ve ele geçirdiğim bu kılıcın benden alınmasından dolayı içime büyük bir sıkıntı vardı. Ancak çok geçmeden Enfal suresi nazil oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana git ve o kılıcı al buyurdu. El-Kasım bin Muhammed radiyallahu anh'den İbn Abbas radiyallahu adamın birisi Enfal hakkında sordu. İbn Abbas radiyallahu dedi ki, ''Düşmandan elde edilen atlar Enfaldendir. Öldürülen düşman askerinin eşyaları da Enfaldendir.'' dedi. Adam aynı soruyu bir daha sorunca İbn Abbas radiyallahu aynı cevabı verdi. Adam Allah Teala'nın kitapta zikrettiği enfal ne anlama geliyor? dedi. Sonra sorusunda o kadar ısrar etti ki İbn Abbas radialan'la rahatsız olmaya başladı. Sonra şöyle dedi: Bu adam Ömer radialan tarafından dövülen Sabiye benziyor. Yani Sabi el eslemi Kur'an-ı Kerim'den müteşabih bazı şeyleri sormuştu. Ömer radialan cevap verdikçe o sürekli müteşabih meseleleri sormakta ısrar etti. Ömer radıyallahu da onu sopalamıştı ve sonra sürgün etmişti bununla kimse konuşmasın diye. Burada Enfal meselesinde İbn Abbas radıyallahu anh'a sorulan soruya işte cevabı vermesine rağmen adam tekrar tekrar soruyor. İşte Ömer radıyallahu anh sabi dövmüştü bu adam da aynı ona benziyor diyor. Atabine bir Rabah dedi ki Resul'e itaat kitap ve sünnete uymaktır. İkinci ayet. Müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, onun ayetleri okunduğunda onların imanını artırır ve onlar yalnızca Rablerine tevekkül ederler. i̇bn Abbas radıyallahu şöyle dedi, ''Münafıklar herhangi bir farzı eda ederken içlerinden Allah'ı anmazlar. Allah'ın hiçbir ayetine iman etmezler, Allah'a tevekkül etmezler. Kimselerin göremeyeceği yerlerde namaz kılmazlar, mallarının zekatlarını vermezler.'' allah Teala bunların mümin olmadığını bildirmiş ve mümin olanları bu ayette zikretmiştir. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların tasdikleri artar. Allah'tan başkasından ümit etmezler. Amir bin Abdillah bin Ezzübeyr dedi ki, Babama gittim. bana neredeydin dedi. Dedim ki, öyle bir topluk gördüm ki onlardan hayırlı kimse görmedim. Allah'ı zikrediyorlar, onlardan biri öyle titriyordu ki, Allah Teala'nın korkusundan bayılıyordu. Onlarla oturdum. Dedi ki, bir daha onlarla oturma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendisine Kur'an okunurken gördüm. Ebu Bekir ve Ömer de kendilerine Kur'an okunurken gördüm. Onlara böyle şeyler olmadı. Bu kimselerin Allah Teala'dan korkusunu Ebu Bekir ve Ömer'in korkusundan fazla mı görüyoruz? Durumu böyle görüyorsan onları terk et. Bunu Ebu Naim Hilye'de, Murtaza Zübeydi, Emali'de Hasan bir İsnaf'la rivayet etmişlerdir. Abdullah bin Urve bin de Ninem Esma radiyallahu anhaya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri Kur'an'ı dinlediklerinde nasıl olurlardı diye sordum. Dedi ki, gözleri yaşarır, derileri ürperirdi. Tıpkı Allah Teala'nın nitelediği gibi. Ben, burada bazı insanlar var. Onlardan biri Kur'an dinlediği zaman düşüp bayılıyor dedim. Dedi ki, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bunu Said bin Mansur, Şuhabul İman'da Beyhaki, Tarih-i İbn-i Sakir rivayet etmişlerdir sahip isnatla. Yani e, bunun şeytandan olduğunu söylüyor Esma <gülüyor> radıyallahu anh'a. Katade Rahimullah dedi ki Enes bin Malik radıyallahu Kur'an dinleyince bayılıp düşen bir topluluk soruldu. Dedi ki onlar haricilerdir. Diğer rivayette bu haricilerin işidir dedi. Bunu Ebu Beyt Fedaylul Kur'an'da İbn-i El-Ibane'de rivayet etmiştir. Ebu Hazım şöyle anlattı, İbn Ömer radıyallahu Iraklı bir adama uğradı. Adam yere düşmüş, insanlar etrafında toplanmışlardı. Ne oluyor diye sorunca, bu adama Kur'an okunduğu zaman veya Allah'ın zikredildiğini işittiği zaman Allah korkusundan düşüp bayıldı dediler. İbn Ömer radıyallahu dedi ki, Allah'a yemin olsun biz de Allah'tan korkuyoruz ama düşüp bayılmıyoruz. Bunu Ebu Beyt fedailul Kur'an'da sahip iznatla rivayet etmiştir. İkrime dedi ki, Esma Radiyallahu Anhaya, seleften birinin korkudan dolayı bayılıp bayılmadığı soruldu. Dedi ki, hayır lakin onlar sadece ağlarlardı. Bunu da İbn-i Sa'd tabakatta, Ebu Beyt Fadalül Kur'an'da sahip isnatla rivayet ediyorlar. el i şöyle dedi, iman artar ve eksilir. Kim imanın artmadığını ve eksilmediğini söylerse o bir bidatçıdır. Bunu da Lel sünne de Bukhari Refül Yedeinde Hasan bin İsnaatla rivayet etmişlerdir. Üçüncü ayet, onlar yani ikinci ayette imanlarından bahsedilen kimseler namazı dost doğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. İbn Abbas radyo anmadan, müminler beş vakit farz namazı kılarlar mallarının zekatını verirler. Yani ayette kastedilen bu farzları yerine getirmeleridir demiştir. Dördüncü ayet. İşte onlar gerçekten mümin olanlardır. Rableri katında onlar için dereceler, bağışlanma ve kerim bir, yani değerli bir rızık vardır. i̇bn Abbas Radyalan'da şöyle açıkladı. Onlar gerçekten iman edenlerdir. Küfürden teberri etmiş, uzaklaşmışlardır. Beşinci ayet. Nitekim Rabbin seni hak uğrunda evinden çıkardığında gerçekten de müminlerden bir grup isteksizdi. Ebu Eyyub el-Ensari Radyalan'dan. Biz Medine'deyken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana haber verirdi ki Ebu Süfyan'ın kervanı gelmektedir. Bu kervana karşı çıkar mısınız? Olur ki Allah onu bize ganimet olarak verir buyurmuştu. Biz evet dedik. O çıktı biz de çıktık. Bir veya iki gün yürüdüğümüzde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hazırlanmamızı söyledi. Hazırlığımızı yaptığımızda 310 kişi toplandık. Hazırlandığımızı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildirdiğimizde buna çok sevindi. Allah'a hamdetti ve Talut'un askerlerinin sayısı da bu kadardı buyurdu. Sonra kavimle savaş hakkında ne düşünürsünüz? Muhakkak onlar sizin çıkışınızı haber almışlardır buyurdu. Biz hayır Allah'a yemin olsun ki düşmanla savaş için bizim gücümüz yoktur. Biz ancak kervanı kastetmiştik dedik. Yani çıkış gayeleri sadece Ebu Sufyan'ın kervanının önünü kesmek. Ona koymaktı. Fakat burada Allah Resulü aleyhisselatü vesselam müşriklerle savaşmayı söylüyor. Ve sahabelerde bir isteksizlik Oluyor. Hazırlık olmadığından dolayı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kavimle savaş hakkında ne düşünürsünüz buyurdu tekrar. Biz aynısını söyledik. Miktad bin Amr ey Allah'ın Resulü muhakkak biz sana Musa'nın kavminin ona git sen ve Rabbin savaşın. Biz burada oturanlardanız dediği gibi demeyeceğiz dedi. Biz ensar topluluğu keşke mikdadın söylediği gibi söyleseydik de bizim büyük bir malımız olmasaydı bizim için daha sevimli olurdu diye temenni ettik. Allah Teala da Resulüne bu ayet yani Enfal 5. ayetini indirdi. Allah Teala bize Kervanmaya müşriklerden birini vaat edince rahatladık. Bunu Taberani i̇bn Sakir tarihte Beyhak-i Delail'de hasem rivayet etmişlerdir. 6. ayet Açıkça ortaya çıktıktan sonra dahi göz göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi Hakka dair seninle mücadele ediyorlardı. Mücahit dedi ki ayetin anlamı Rabbin seni nasıl hak için evinden çıkarmışsa, şimdi de hak uğrunda savaş için çıkardı. Savaş maksında seninle tartışıyorlardı. Yani sahabenin e, burada işte masum olmadıkları. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam savaşa emretmiş olmasına rağmen, yani buna teşvik etmiş olmasına rağmen bir isteksizlik var. Daha önce Nisa suresindeki ayetlerden hatırlarsanız, Nisa suresinde işlemiştik bu konuyu. Abdurrahman bin Af radiyolar Mekke dönemindeyken ki bu ayetler Medine'de nazil oluyor. O zaman Mekke döneminde savaşmak istiyorlardı. O zaman kendileri istiyordu. Allah bu sefer savaşı yazınca bir isteksizlik baş gösterdi. 7. ayet o zaman ki o zaman ki Allah size iki topluluktan birinin muhakkak sizin olacağını vaat etmişti de siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allah ise kelimeleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kafirlerin arkasını kesmek istiyordu. Bu ayette sünnetin vahiy kaynaklı oluşunun delillerindendir. Çünkü Allah size iki topluluktan birinin muhakkak sizin olacağını vaat ediyordu deniliyor bu ayette. Fakat Kur'an-ı Kerim'de bu vaat bulunmamakta. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle vaat edilmişti. Allah Azze ve Celle bu vaadi üstleniyor. Yani kendisinin vaat ettiğini bildiriyor bu ayette. Yani Kur'an dışında bir vaattir bu. Bu da sünnetin vahiy kaynaklı olduğunu gösteren delillerden birisi. i̇bn Abbas radıyallahu şöyle dedi, Bedir Savaşı'ndan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kervanın peşinden gidelim. Zira korumaları kalmadı denilince esirler içinde bağlı bulunan Abbas radıyallahu anh, yani i̇bn Abbas'ın babası o zaman esirler arasında, bunu yapman doğru olmaz diye seslendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neden diye sorunca Abbas çünkü Allah sana iki topluluktan birini vaadetti, vadettiğinde verdi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru söyledin buyurdu. Evet, bu da savaştan sonra oluyor. Yani savaşta Bedir Savaşı'ndan sonra esir alınanlardan birisi de Abbas radiyallahu Çünkü o Mekkelilerin zoruyla o savaşta çıkarılmıştı ve esir alınmıştı. Yine İbn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Sufyan'ın Şam'dan gelmekte olduğunu işleyince, Müslümanları ona doğru yürümeye çağırdı ve, işte Kureyş kervanı, onda onların malları var, ona doğru çıkın, olur ki Allah Teala onu size ganimet olarak verir buyurdu. İnsanlar bu çağrıya uydular, bir kısmı hafif silahlandı, bir kısmı da ağır silahlandı. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin harbe tutuşacağını sanmamışlardı. Ebu Süfyan Hicaz'a yaklaştığı zaman haber toplamak üzere gruplar çıkarmıştı. İnsanların yani Müslümanların durumundan korkarak rastladığı atlılara da soruyordu. Nihayet gruplardan birinde Muhammed ve ashabı sen ve Kervan için yola çıktığı haberini yakaladı. O zaman korktu ve Damdan bin el Gıfari'yi kiralayarak Mekke halkına gönderdi. Ona Kureyş'e varıp mallarını korumak üzere grup halinde çıkarmasını emretti. Onlara Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ile birlikte kervanın önünü kestiğini haber verecekti. Damdam bin Amr süratle Mekke'ye doğru yola çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı içinden çıkıp Zefran denilen vadiye ulaştı. Vadiden çıktı ve vadinin bir iken konakladı. Kureyş'in kervanını korumak üzere yola çıktığı haberi kendisine geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla istişare edip onlara Kureyş'in gelmekte olduğunu haber verdi. Ebu Bekir radıyallahu anh, kalkıp güzel konuştu. Sonra Ömer radyalan kalktı ve güzel konuştu. Sonra Miktat bin Amr kalktı ve Eyalan Resulü. Allah'ın emrettiği şeye yürü. Biz seninle beraberiz. Allah'a yemin olsun ki İsrailoğullarının Musa'ya git sen ve Rabbin savaşın. Biz burada oturanlardanız. Maide 24. ayetinde dedikleri gibi sana söylemeyeceğiz. Fakat sen ve Rabbin git savaşın, muhakkak ki ikinizle beraber biz de savaşacağız diyeceğiz. Seni hak ile gönderene yemin olsun ki bizi habeşlerin şerhine kastederek Berkul Gımada yürütsem bile seninle beraber ona ulaşman için önünde savaşırız dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hayır söyledi, hayır dualar etti ve sonra da Ey insanlar bana yol gösterin buyurdu. Bununla ancak Ensar'ı kastediyordu. Zira asabının çoğunluğu onlardı. Onlar kendisine akabede biat ettikleri zaman, Ey Allah'ın Resulü, sen bizim yurdumuza ulaşıncaya kadar biz sana bağlı olmaktan uzağız. Bize ulaştığın zaman sen bizim zimmetimiz altındasın. Çocuklarımızı ve kadınlarımızı neden koruyorsak sen de ondan koruruz demişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ensarın sadece Medine'de kendilerine saldıracak düşmanından kendisini korumayı düşünmelerinden korkuyordu. Ayrıca onları ülkelerinden çıkarıp bir düşmana karşı yürütme hakkının olmadığını düşünüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü söylediği zaman Saad bin Muaz radıyallahu an elan Resulü Allah'a yemin olsun ki sen bizi kastediyor gibisin demişti. Nebi Aleyhissalatu vesselam evet buyurunca Saad muhakkak biz sana iman etmiş, seni doğrulamış, senin getirdiğin hak olduğuna şahit etmiş. Bunun üzerine sana içtip itaat edeceğimize dair söz ve ahitlerimizi vermişiz. Elan Resulü dilediğine doğru yürü. Seni hak ile gönderene yemin olsun ki bize şu denizi gösterip dalsan biz de seninle beraber dalarız. Bizden bir tek kişi bile arkada kalmaz. Biz bizi yarın düşmanla karşılaştırmandan hoşlanmayacak değiliz. Muhakkak biz harpte sabırlılar, düşmanla karşılaşma esnasında da sadıklarızdır. Umulur ki Allah Teala senin gözünü aydın edecek şeyi sana gösterecektir. Bizi Allah'ın bereketiyle yürüt dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sad'ın sözüne sevindi. Bu onu sevindirdi. Sonra... Allah'ın bereketi üzere yürüyün, müjdeler olsun size. Muhakkak ki Allah bana iki gruptan birini vaat etmiştir. Allah'a yemin olsun ki şu anda kavmin öldürülmüş olarak yıkılacakları yerlere bakar gibiyim, buyurdu. Bunu İbn Şam siretinde, Taberi tefsirinde ve tarihinde rivayet etmiştir. Hasendir isnadı. Katade dedi ki, İki topluluktan biri Şam'dan kervanla dönen Ebu Süfyan'dır. Diğer topluluk da Mekke'den yola çıkan Ebu Ceyl bin Hişam ve yanındakilerdir. Müslümanlar savaşmayı istememiş, bunun yerine kervanı ele geçirmeyi istemişlerdir. Ancak Allah Teala Allah Allah Teala'nın dilediği gerçekleşti. 8. ayet ta ki günahkarlar istemese de hakkı gerçekleştirsin ve batılı yok etsin. Burada günahkarlar ile kastedilen müşriklerdir. Bunu kat'ade söylemiştir. Aleykümselam. 9. ayet. O zaman ki siz Rabbinizden yardım istiyordunuz da o muhakkak ben size bir bir ardınca bin melek ile yardım ederim diye karşılık vermişti. Ömer bin el Hattab radıyallahundan Bedir günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklere baktı. Bin kişiydiler. Asabı ise 310 319 kişiydi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kıbleye yöneldi. Ellerini açarak Rabbine şöyle seslendi. Allah'ım bana vaat ettiğini gerçekleştir. Allah'ım bana vaat ettiğini ver. Müslümanlardan olan bu grubu helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edilmez. Omuzundan Ridas düşünceye kadar böylece dua etti. Evbekir Bekir gelerek ridasını omuzlarına koydu. Sonra arkasından sarılarak, Ey Allah'ın nebisi, Rabbine böyle sesleniyorsun. Muhakkak ki o sana vaat ettiğini gerçekleştirecektir dedi. Bunun üzerine bu ayet indi. Savaş olduğunda allah Teala müşrikleri hezimete uğrattı. Müşriklerden 70 kişi öldürülürken 70 kişi de esir alındı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirler konusunda ben, Ebu Bekir ve Ali ile istişare etti. Ebu Bekir radıyallahu anh, Elan Resulü, onlar amcaoğullarımız, akrabalarımız ve kardeşlerimizdir. Onlardan fidye almayı uygun görüyorum. Bu şekilde kafirlere karşı gücümüz artar ve belki allah Teala onları da İslam dinine eriştirir dedi. Resulullah aleyhisselatü vesselam, ey bunu oldu sen ne dersin diye sordu. Vallahi Ebu Bekir gibi düşünmüyorum dedim ve bana yakın duran birini göstererek şöyle dedim. Bana izin ver de şunun boynuna uğrayım. Müşriklere karşı içimizde acıma olmadığını görsünler. Zira bunlar müşriklerin önde gelenleri, elebaşları ve komutanlarıdır. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim görüşümü tasvip etmeyip Ebu Bekir'in görüşünü uygun buldu ve esirlerden fidye almayı kabul etti. İkinci gün sabah Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiğimde Ebu Bekir ile birlikte oturmuş ağladıklarını gördüm. ''Ey Allah'ın Resulü, arkadaşlarınla neden ağlıyorsunuz? Şayet ağlanacak bir şeyse ben de ağlayayım. Yok ağlanacak bir durum değilse ben de sizinle beraber ağlamaya çalışırım.'' dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Arkadaşlarının bana fidye almanı teklif etmeleri üzerine alıyorum. Zira onların azabı bana şu ağaçtan daha yakın olarak gösterildi.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu derken yakında bulunan bir ağacı gösterdi. Bunun üzerine Enfal 67-68. ayetleri indi. Bir sonraki ayette de ganimet Müslümanlara helal kılındı. Bir yıl sonrasında Uhud Savaşı'nda Müslümanlar bir önceki savaşta fidye almalarına karşılık cezalandırıldılar. Zira asaptan 70 kişi öldürüldü, diğerleri de Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bırakıp kaçtılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dişlerinden biri kırıldı, miğferi başında parçalanıp kanları yüzüne aktı. Bu konuda Allah Teala... Başkalarını misine uğrattığımız bir musibete kendiniz uğrayınca mı? Bu neden dersiniz? Peki de o kendi tarafınızdandır. Ali İmran 165. ayetini indirdi. Bu duruma düşmeleri bir önceki savaş sonrası fidye almalarından dolayıydı. Yani burada Ebu Bekir radıyallahu anh'ın görüşünü kabul ettiğinden dolayı e, bu musibeti vuruyorlar Uhud savaşındaki musibete. E, bir sebebi de bu. E, daha başka rivayetlerde hakimin müstecrekteki rivayetinde bu açıkça belirtiliyor. Neredeyse helak olacaktık diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte bu esir, esirlerden fidye almayı kabul etmekten dolayı. Yani Allah Azze ve Celle'nin bu ayetleri yine Ömer radıyallahu Han'ın görüşüne muvafık olarak nazi olmuştur. Ki burada yani ilk karşılaşma, müşriklerle ilk ciddi bir savaş, Bedir Savaşı. Yani Mekke'de olanlardan sonra bunları tevhide çağırmış la ilahe illallah çağırmış herkes akrabalarından yakınlarından ayrılmış bunun neticesinde işte bu ciddi savaşta karşı karşıya gelmişler ve buradan alınan esirler söz konusu Ömer radiyalan tam bir sebatla bunu söylüyor İşte bu konuda ne kadar ciddi olduğumuzu görsünler şu müşrikleri öldürelim diye bu ayetler bunun üzerine nazil oluyor sonra Ravi Zümeyl Ebu Zümeyl dedi ki ''Bana i̇bn Abbas Abbas radiyalarına rivayet edip şöyle dedi, ''Müslümanlardan birisi önündeki müşriklerden birinin peşinden koşarken birden üzerine bir kamçı ve bir aklı sesi işitti.'' Yani sahibi yok, gözükmüyor ama sesi iştiyor. ''Aklı, ey hayzum durma ilerle, ileri atıl.'' diyordu. Bir de öndeki müşriğe baktı ki upuzun yere yıkılıp serilmiş. Ona baktı ve gördü ki burnu ezilmiş, kamçı vuruşu gibi yüzü yarılmış. Ensardan olan bu zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip olayı haber verdi.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Doğru söyledin. O üçüncü semanın imdadındandır. Yani yardıma gelen üçüncü sema meleklerindendir. O gün Müslümanlar 70 kişiyi öldürdüler ve 70 kişiyi de esir ettiler. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Ali radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir savaşında bana ve Ebu e buyurdu ki Birinizin yanında Cibril diğerinizin yanında Mikail ve İsrafil aleyhimü vardı. Büyük bir melek de savaşa katıldı. Bunu Ziyav-ı El-Muhtare'de Ahmet bin Anbel, Ebu Yala, Bezzar ve Hakim sahibi isnatla rivayet etmişlerdir. Yani Allah Azze ve Celle'nin ayetine belirttiği gibi melekler Bedir Savaşı'nda harbe katılmışlardı. 10. ayet Allah bunu yalnızca bir müjde olsun ve kalpleriniz yatışsın diye yapmıştı. Yardım ise yalnız Allah katındandır. Muhakkak Allah azizdir, hakimdir. Mücadir Aymullah dedi ki Allah Teala Melekleri Müslümanlar buna sevinsin ve korkular yatsın diye gönderdi. Ayeti böyle açıklamıştır. 11. Hani kendisinden bir emniyet olmak üzere sizi bir uyuklama bürüyordu. Ve üzerinize gökten bir su indiriyordu ki onunla sizi tertemiz yapsın. Sizden şeytanın pisliğini gidersin, kalplerinizi pekiştirsin ve onunla ayaklarınızı sağlamlaştırsın i̇bn Mesud Radyalan dedi ki, savaşta uyuklama Allah'tan bir emniyettir. Namazda uyuklama ise şeytandandır. Bunu İbn-i Hatim Hasemir İsnad'la rivayet etmiştir. i̇bn Abbas Basr Radyalan dedi ki, Bedir Savaşı başlamadan müşrikler su kuyularına Müslümanlardan önce varmışlardı. Bu yüzden Müslümanlar susuz kaldılar. Cünüp bir şekilde namazlarını kıldılar. Şeytan da işlerine üzüntüyü sokarak, İçinizde peygamberin bulunduğunu söyleyip Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsunuz ancak cünüp olarak namazlarınızı kılıyorsunuz demeye başladı. Bunun üzerine Allah Teala gökten yağmuru indirdi. Vadis su doldu ve yanlarına kadar aktı. Bu şekilde su içip temizlendiler. Ayakları yere daha sağlam basmaya başladı ve içlerindeki vesvese gitti. Bunu da Taderi Hasan bir İsnat'ta rivayet etmiştir. Mücahit Rahimullah dedi ki yağmur onlara uykudan önce indi. Şeytanın pisliğiyle kastedilen de vesvesedir. Yağmur sayesinde toz bulutu giderildi ve yer sertleşti. Böylece gönülleri hoş oldu ve ayakları da sabit kılındı. 12. Ayet O zaman Rabbin meleklere şöyle vahyediyordu. Muhakkak ben sizinle beraberim. İman edenlere sebat verin. Ben kafirlerin kalplerine korku salacağım. O halde onların boynlarının üstüne vurun. Onların bütün parmak uçlarına vurun. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bedir günü şöyle buyurdu. İşte Cibril atının başından tutmuş ve üzerinde harp aletleri var. Bunu Bukhari rivayet etmiştir. Ebu Hüreyel radıyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Diğer peygamberlerden altı şeyle üstün kılındım. Bana cevamiül kelim yani özlü sözler verildi. Düşmanlarımın kalbine atılan korku ile desteklendim. Ganimetler bana helal kılındı. Yeryüzü bana temizleyici ve mescit kılındı. Bütün halka peygamber olarak gönderildim ve nebiler benimle son buldu. Bunu Müslim rivayet etmiştir. İbn Abbas radıyallahıma ayette geçen benan kelimesi parmak uçları demektir." demiştir. 13. ayet Bu onların Allah'a ve Resulüne muhalefet etmeleri, aykırı davranmalar sebebidir. Her kim Allah'a ve Resulüne aykırı davranırsa, muhakkak Allah cezası pek şiddetli olandır. Ebu Ureyh radıyallahu anh diyor ki, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu, Yüz çevirenler dışında ümmetimin tamamı cennete girerler. Dediler ki yalan Resulü, yüz çevirenler kimlerdir? Şöyle buyurdu, bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden ise yüz çevirmiştir. Bunu Buhari rivayet etmiştir. 14. ayet, işte bu sizin, tadın bunu. Doğrusu kafirler için bir de ateş azabı vardır. Evet, bu dünyada bir azaba, zillete uğratılmalardır. Yani Bedir Savaşı'ndaki yenilgileri, o müşkere dünyada bir cezalandırmadır. Bir de ateş azabı var. 15. ayet, ey iman edenler, toplu olarak kafirlerle karşılaştığınız zaman onlara arkanızı dönmeyin. Nafi dedi ki, i̇bn Ömer radyalanmaya, biz düşmana karşı savaşta bazen sebat gösteremiyoruz. Ayette belirtilen fiye, fiye kelimesi. Yani kendisine dönülen yardımcının kim olduğunu bilmiyoruz. İmamımız mı yoksa askerlerimiz mi, ordumuz mu diye sorduğunda o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemdir dedi. Ona bu ayeti söylediğimde bu ayet Bedir savaşına katılanlar için nazlı olmuştur. Ne öncesini ne de sonrasını ilgilendirir dedi. Yani bunun özel, Bedir'e özel olduğunu söyledi. Bunu Bukhari tarih Kebir'de Nesai-i Sünnel-ül Bir İsnat'la rivayet etmişlerdir. 16. Ayet Her kim çarpışmak için bir yana çekilme veya bir başka böyle katılma hali müstesna olmak üzere böyle bir günde onları arkasını çevirirse muhakkak o Allah'tan bir gazaba uğramıştır. Onun barınağı cehennemdir. Orası ne kötü dönüş yeridir. Ebu Said el-Hudri Radyalan dedi ki bu ayet Bedir Savaşı'na katılanlar hakkında nazil oldu. O zaman oradaki Müslümanların katılacakları başka bir Müslüman topluluk yoktu. Yani tek orduydular. Katılacaklarsa da ancak müşriklere katılmış olurlardı. Yani Müslüman ordusundan ayrılacak olsalar, sığınacakları başka bir ordu yok. Direkt müşriklere katılmış olurlardı. Bunu Ebu Davud, Nesai Sünneli Kübra'da taberi ve hakim sayısınatlar evvel etmişlerdir. i̇bn Abbas radyalanmadan, ''Üç kişiden kaçan savaştan kaçmış olmaz.'' İki kişiden kaçan savaş alanından kaçmış sayılır. Yani iki kafirle vuruşmak zorundadır Müslüman savaş alanında. Ama üç kişiden kaçarsa e, o zaman kaçmış sayılmaz. Yani günaha girmiş olmaz bunu kastediyor. Bunu sahip İsnad'la Şafii, İbni Ebi Şeybe ve Elbani Elirva'da e, zikrediyorlar. Abdullah bin Ebi Efba radıyallahu anh'dan gelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey insanlar düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyiniz Allah'tan afiyet isteyiniz Fakat düşmanla karşılaşınca da harbin bütün şiddetlerine karşı sabrediniz İyi bilin ki cennet muhakkak surette kılıçların gölgeleri altındadır Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir Ebu Hureyli radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Cehennemi gerektiren yedi şeyden sakının Bunlar hangilerdir eyalan Resulü dediler Şöyle buyurdu Allah'a ortak koşmak, sihir yapmak, Allah'ın haram kıldığı bir canı haksız yere kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaş gününde kaçmak, haberi olmayan evli mümine kadınlara iftira atmak. Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Ümeyir bin Katade el-Leysi radiyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında şöyle buyurdu. Dikkat edin, Allah'ın dostları kendilerine farz kılmış olan beş vakit namazı kılan,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 sihir yapmak, Müslüman anne babaya isyankarlık etmek, ölülerinizin ve dirlerinizin kıblesi olan Beytül Haram'ın hürmetini helal saymak, bir kimse bu büyük günahları işlemez ve namazı kılar, zekatı verirse, mutlaka kapıları altın işlemeli olan bir evde Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam ile beraber olur. Bunu Hasan bir isnatlı hakim, Beyhaki, Taberani, Tahavi, Ebu Nain Marife'de, İbn Nebi Atim, Ebu Davud rivayet etmişlerdir. Elbani, Elirva'da Hasan olduğunu değertir. 17. ayet Onları siz öldürmediniz. Fakat onları Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın. Fakat Allah attı ki Müminleri kendinden güzel bir imtihan ile denemek için. Muhakkak ki Allah semidir, alimdir. Yani her şey hakkıyla işten ve bilendir. i̇bn Abbas radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir günü ellerini kaldırdı ve Ya Rabbi bu grubu helak edersen yeryüzünde sana kulluk eden kimse kalmaz dedi. Cibril ona dedi ki bir avuç toprak al. O da alıp müşriklerin yüzlerine attı. Bu toprak müşriklerin gözlerine, burunlarına ve ağızlarına isabet etti. Bunun üzerine müşrikler geri döndüler. Bunu Hasan Bir İsnad'la İbni Biyatim tefsirinde, Taberi tefsirinde ve Taberani Mucemül Kedir'de rivayet etmişlerdir. Urve bine Zübeyir'den gelen rivayette de ayet hakkında şöyle demiştir. Onu attığın zaman aslında atan kişi sen değildin. Zira Allah Teala sana yardım etmeseydi ve düşmanlarının kalbine korkuyu salmasaydı zafer gelmeyecekti. Az sayılarına rağmen düşmana karşı Allah Teala müminleri muzaffer kılmıştır ki bu şekilde kendilerine ihsan etti bu nimeti bilsinler ve hakkıyla buna şükretsinler. Bunu İbni Şam siyir ettiğinde ve İbni Nebi Hatim tefsirinde rivayet etmişlerdir. 18. İşte bu sizin içindir. Muhakkak ki Allah kafirlerin düzenlerini zayıflatır. Ebu Malik El Gıfari, ayetteki muhin kelimesini e, zayıflatmak demektir diye açıklamıştır. 19. ayet Siz zafer istiyorsanız muhakkak ki size zafer gelmiştir. Vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer siz dönerseniz biz de döneriz. Topluluğunuz çok da olsa size hiçbir şey sağlamaz. Çünkü Allah müminlerle beraberdir. Bakın bu ayet e, mücmel olan ayetlerden birisi. Yani ifadelerinde kapalılık var. Yani sünnetle beyan edilmezse, yani burada ne kastediliyor anlaşılmıyor. Abdullah bin Salebe bin Suayir radıyallahu anh'ten, Ebu Cehil müşrikler ile Müslümanlar karşı karşıya geldiğinde, Allah'ım akrabalık bağlarımızı kesti ve bilmediğimiz yeni bir şeyle geldi. sabah onu Sabaha onu sağa çıkarma deyip Allah'tan zafer istedi. Bunu yapan Ebu Cehil. Yani Ebu Cehil böyle dua ediyor. Yani Muhammed Aleyhisselatü Allah Allah'a şikayet ediyor dua ederek. Ya Rabbi işte bu geldi, bilmediğimiz şeyler getirdi. Yani yeni bir şeyler çıkardı, akrabalık bağlarımızı kopardı. Ee, böyle diyor. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a ayetin anlamı şöyledir demiştir. Ey müşrikler Allah'tan zafer istiyorsanız işte aleyhinize olacak şekilde yardım geldi. Yani burada e, hitap müşrikleredir. Zafer istiyorsanız, zafer sizin aleyhinize olarak, yani Müslümanlara geldi zafer, bu manadadır dedi. Bunu Taberi ve İbn-i Hatim rivayet etmiştir. Kalan kısmında şu açıklıyor. Mücahit dedi ki, bunlar Kureyşli müşrikleridir. Zira Rabbimiz, Muhammed ve ashabı ile bizim aramızı aç demişler. Allah Teala da Bedir Savaşı'nda aralarını açmıştır. Es-Süddi dedi ki, eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile savaşmaktan vazgeçerseniz, demek ki ayetteki vazgeçerseniz ifadesi, eğer Muhammed ve vesselamla savaşmaktan, yani Müslümanlarla savaşmaktan vazgeçerseniz demektir. Bu sizin iyiliğinize olur. Ancak bir daha kendiniz için zafer dileyip savaşırsanız, biz de zaferi bir daha Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme veririz. Zira Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabıyla beraberdir. Süddin'in bu açıklamasıyla ayetin tamamı, Açıklığa kavuşmuş oluyor. 20. ayet. Ey iman denler Allah'a da Resul'e Resul de itaat edin. İşitip durdunuz halde ondan yüz çevirmeyin. Urve bin Zubeyr dedi ki, işittiğiniz halde onun emrine muhalefet etmeyin demektir. Yani Allah Resulü'nden, Allah'tan ve Resul'den size bir emir veya yasak geldiği zaman bunu işittiğiniz halde sanki hiç duymamış gibi davranmayın demektir. 21. ayet. Dinlemedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Mücahit dedi ki, isyan ettikleri halde işittik diyenler gibi olmayın demektir ayetin anlamı. i̇bn İsak şöyle dedi, isyanı gizleyip itaati ishar eden münafıklar gibi olmayın demektir ayetin manası. Abdullah bin Amr radiyallahu anhmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. merhamet edin ki merhamet olmasınız. Bağışlayın ki Allah da sizi bağışlasın. Söze huni olanlara, yani huniyi bilirsiniz, e, bir taraftan koyarsın aşağıdan dökülür. Söze huni olanlara, yani bir kulağından girip diğer kulağından çıkanlara yazıklar olsun. Bile bile yaptıklarında ısrar eden ısrarcılara yazıklar olsun. Bunu Bukhari, Edebül Mühret'te, Ahmet bin Ambel, Taberani, Abbin Hümeyt, ve Beyhaki Şuabül İman'da, Hatip tarihinde, Uşeyb cüzünde rivayet etmişler. Elban'de sayı olduğunu belirtmiştir. 22. ayet Doğrusu Allah katında yeryüzündeki canların en kötüsü akletmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Uru'e bin dedi ki ayette bahsedilenler münafıklardır. Onlar kendilerinin aleyhine peşlerinden gelecek olan intikamı bilmezler. İbn Abbas radiyallahu anh'a da onlar akredip de hakka tabi olmazlar demiştir. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'den Tebük Savaş sırasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hurma ağacına yaslanarak bir konuşma yaptı. Konuşmasında şöyle buyurdu. İnsanların en kötülerinden birisi de Allah'ın kitabını okuduğu halde onun emirlerinden bir şeyi gözetmeyen günahkar ve günah işlemede cüretken, cüretkar olan kişidir. Vadisi Hasan-ı Ahmet bin Anbel, Nesai Avd bin Hümeyt, Hakim i̇bn Cihatta, Mübarek Cihad'da, İbn-i Şeybe, Ebu Bekir Zekvani, El Yazma Emal Cüzü'nde ve Haki Sünen'inde rivayet ediyorlar. 23. ayet. Çünkü Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi, onlara mutlaka işittirirdi. Onlara işittirse bile yüz çevirerek arkalarını dönerlerdi. Bu ayet, kader inkarcı kaderiye fırkasına apaçık bir reddiyedir. Allah onlarda bir hayır olduğunu bilseydi, yani Allah ezeli ilmiyle herkesin ne yapacağını bilmektedir, onlara işittirirdi, onlara işittirseydi bile, yüz çevirerek arkalarını dönerlerdi diyor. Yani işitseler de ezeli ilmini Allah Azze ve Celle açıkça burada ortaya koyuyor. Yani Abdülaziz Bayındır gibi e, zenadika tayfesinden kaderiye'nin görüşlerini e, yani kafir olan kaderiye'nin, mesela kaderiye sınıf sınıf, Allah'ın ilim sınıfını ilim sıfatını inkar edenler tekfir edilen bir gruptur. Yani zındık sayılan bir gruptur kaderiye'den. Aynı işte o tekfir edilen zındık grubunun görüşlerini Dile getiriyor. Bunlar işte Allah olaylar olmadan önce bilmez, e, meydana gelmeden önce bilmez diyor ve insanların hidayetlerinin sapıklığında tamamen kendi ellerinde olduğunu e, dile getiriyor. Bunlar işte zındık tayfesidir. Bu ayette onları açıkça reddeden delillerden birisi. Uruye bin Zübeyir diyor ki Allah Teala dileseydi dilleriyle söylediklerini işlerine nüfuz ettirirdi. Ne var ki kalplerinin bundan yüz çevireceğini bilmektedir. Yani ezeli ilmiyle Allah bilicidir. 24. ayet Ey iman denler, size hayat verecek şeylere sizi çağırdıkları zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Elbette onun huzuruna toplanacaksınız. Katade dedi ki kendisine çağrılan bu şey hayat, güven, güven kurtuluş, dünya ve ahiretin şerinden uzak duruş olan Kur'an'dır. Uru'ye ibn-i dedi ki, kendisine çağrılan bu şey Allah Teala'nın sizi zellil iken aziz kıldığı, zayıf iken güçlü kıldığı, düşmanlarınıza karşı boyun eğerken sizi onlardan koruyacak olan savaştır. Yani cihattır. Yani Allah'ın sizi Hayat veren şeylere çağırması, Resulünün size hayat veren şeylere çağırması aslında cihada çağırmasıdır. Niye? Çünkü aslında insanlar buna ölüm gibi baksa bile Allah yolunda şehitlik ölüm değildir. Bilakis hayat bulmaktır. Şehitler diridirler Allah katında. es dedi ki hayat veren şey İslam'dır. Küfür ile kalplerinin ölmesinden sonra İslam onlara hayat verir. Yani daha önce haya ile ilgili ee, bahsettiğimiz yerde kalbin hayatından bahsetmiştik. Haya ile e, kalbin hayatının arasındaki bağlan. Çünkü haya kelimesi hayattan gelir. Yani kökü aynıdır. Hay ifadesinden gelir. Ee, kalbin hayatı, kalbi öldürecek şeyler günahlardır. Allah ve Resulü ise itaatlere, taatlere çağırır. Dolayısıyla bu taatler arasında cihat da vardır. Allah'ın ve Resulü'nün emreti bütün farzlar da vardır. İbn Abbas radıyallahu anhla şöyle diyor: Allah mümin ile küfür ve isyan arasına girer. Aynı şekilde kafirle iman ve itaat arasına girer. Ne diyordu ayette? Allah kişiyle kalbi kalbin arasına girer. Kişiyle kalbi arasına girer. İşte İbn Abbas radıyallahu anhla burada diyor ki Allah Mümin ile küfür arasına girer. Yani onun küfür etmesine mani olur, isyan etmesine mani olur. Kafirle de iman arasına girer, itaat arasına girer, ona itaat ettirmez, iman ettirmez. İşte bu da Allah'ın dilemesi, meşiyet sıfatıyla alakalı bir şey. Kader, kadere imanın üzerinden meşiyetiyle alakalı bir konu. Mücahit dedi ki, Allah kişiyle kalbi arasına girer de kişiyi hiçbir şey anlamayacak hale sokar. Yani Allah bazılarının sapıklığını dilediği kimselerinin apaçık deliller ortada olmasına rağmen onların görmesini, anlamasını, düşünmesini engeller. İbn-i Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğunlukla la ve mukallibel kulüb diye dua ederdi. Yani kalbe revirip çevrene yemin olsun diye yemin ederdi. Evet. Kalpler Rahman'ın parmaklarından iki parmağı arasındadır. Onları dilediği gibi evirip çevirir. Allah izin verirse Enfa Suresi 25. ayetiyle bir sonraki derste devam edelim. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedenle ilahe illan tevahdekele şerikelek ve estağfurke ve tubileyki.